Anadolu Hisarı ve yakın çevresi Cekre'yi güzelim uzanalım göksuya, gün inerken dönelim süzülelim göksuya, karşımda güzel bebek bakarken dolgun aya. su üstünde sekerek süzülelim göksuya, mavi bir cennet gibi uzanıyor Marmara, biz de cennetten geçip uzanalım göksuya, Arif Sami Toker, Otaltepe Tepe ve Güzelce Hisar, 24 Eylül Cumartesi günümüzü. Kayın biraderim Lütfi ve eşi Cihan ile birlikte Kadıköy'de geçirmiştik. Moda kayılarının yanı sıra kalamış ve kalamış koyunu görmüş. Akşam üzeri de tarihi moda vapur iskelesinde yemek yemiştik. Kayın biraderim Lütfi ve eşi Cihan beni ağırlamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Cumartesi günü benim açımdan çok verimli bir gün olmuştu. Gönlüm, gözüm ve karnım doyduğu gibi...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 Sağında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve solunda Boğaziçi Köprüsü bulunuyor. Boğaziçi tarafına bakıldığında Anadolu Hisarı Kalesi'nin surları görülüyor. İstanbul Boğazı'nın panoramik olarak en iyi görüldüğü yer. Burada, Boğaz'ın adeta masalımısı bir göle döndüğünü, baktıkça kendinizi bir masal diyarında olduğunuzu hissediyorsunuz. Otak tepenin tarihçisinden bahsetmek gerekirse, ilk akla gelen Fatih Sultan Mehmet'dir. Fatih.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 Cehisar kafe ve işareti Rest gidiyoruz her cumartesi ve pazar günü 09 ile 14 arasında saatleri arasında açık büfe februca ya keyfinin yaşandığını söyleyen lütfi kesme işareti enişte, memnun kılacaksın nokta kesme işareti dedi güzelcehisar Anadolu hisar'ının sırtlarında boğazın bir göl görünümündeki güzelliğinin izlenebildiği tarihi bir mekan bana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 Osmanlılar tarafından Boğaz'da yapılan ve geçişleri kontrol altına almayı hedefleyen ilk hisardır. Büyük Zanos Kulesi ile Küçük ve Paşa Kulesi'nde yer alan iki kitabeye göre hisar. Takriben 4 ay gibi kısa bir sürede yapılmıştır. 0.60.000 metrekare alanı kapsayan kar Kargir hacmi yaklaşık 57.700 metreküptür. Dağ kapısı, Diznar kapısı.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 Göksu Deresi'nde de fasıllı sandal sefası var. Dere kenarında sıralanmış sandallar ve kotraları fotoğraf karelerime alıyorum. Küçük kotrasında temizlik yapan bir beyefendiye yaklaşarak selamlıyorum.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 Vasıllı sandal sefalarının sürmesi için büyük çaba harcanıyor. Derneğin yönetim kurulunda bulunan Turizm Cegül Küçük Serim. Aynı zamanda Göksu Marina restoranı işletiyormuş. Oğlu Ali Gültekin Demir ile birlikte fasıllı sandal sefalarının düzenlenmesine önayak oluyorlarmış. Göksu'yu en iyi tanımlayan Adif Sami Toker'in dizeleridir. Çek kreyi güzelim uzanalım Göksu'ya. Gün inerken dönelim süzülelim Göksu'ya. Karşımda güzel bebek bakarken dolgun aya. Su üstünde sekerek süzülelim Göksu'ya. Mavi bir cennet gibi uzanıyor Marmara. Biz de cennetten geçip uzanalım Göksu'ya. Hisarın hemen yanı başında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 Göksu direnesine paralel olarak yürüyorum. Önce Sakıp Sabancı öğretmen evine uğruyorum. Öğretmen evinin muhteşem bir bahçe düzenlemesinin yanı sıra masalımsı bir boğaz manzarasına da sahip olduğunu görüyorum. Fotoğraflarımı çektikten sonra Küçük Su Kasrı'na gidiyorum. Küçük Su Kasrı, boğaz içinde, Küçük Su ile Göksu direlerinin arasındaki alanda. Küçük Su Deresi'ne komşu olarak yapılmış. Küçük Su Kasrı'nın bulunduğu yörenin yerleşim tarihi Bizans dönemine dek inmektedir. Osmanlı döneminde padişahın has bahçelerinden biri olan Küçük Su ve çevresini Sultan 4. Murad'ın çok sevdiği ve buraya Gümüş Selvi adını verdiği bilinmektedir. Kasırlar, padişahlar için şehir dışında yaptırılmış saray ile köşk arasında büyüklüğü olan yapılardır. Sultan Abdülmecid dönemi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 Çeşme Meydanı ve Özgün Bahçe'nin geçmişte olduğu gibi halkı neylenip dinlenebildiği bir mesire kimliğine kavuşturulması amacıyla Çeşme civarında ziyaretçilere kafeterya hizmetleri verilmekte, genişletilen ritmülusal ya da uluslararası nitelikteki kabullere tahsis edilebilmektedir.